şeytan recim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alamin es-salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala ali ve Efendim, 23. sözden 20. sözünün 2. mepasında 1. nükteyi inşallah bugün paylaşacağız. Üstat bu 2. mepas için şöyle bir anti parantez bir açıklama koymuş. İnsan ahsen-i takvimde yaratıldığı ve ona gayet cami bir istidat verildiği için Esfeli safilden ta âlâ yiğildiğine, ferşten ta arışa, zerreden ta şemse kadar dizilmiş olan makamata, meratibe, derecata, derekata girebilir ve düşebilir bir meydan imtihanı atılmış. Nihayetsiz sukut ve suuda giden iki yol onun önünde açılmış. Bir mucizeyi kudret ve neticeyi i hılkat ve acuba sanat olarak şu dünyaya gönderilmiştir. Evet. Bir cümlede aslında konunun muhtevasını hatta beş nüklenin beşinde e, özetini yapmış oluyor östat. İnsan ahsen-ı takvimde yaratıldığı, yani Kur'an'ın tabiri bunlar, insan en güzel bir surette yaratıldığı ve ona gayet cami bir istidat verildiği için diğer bütün mahlukatta hatta cin ve melaikede de bulunan birçok istidat insana verilmiştir tek başına. Hayatı koleksiyon gibi bir insan, bütün mahlukata verilen e, istidadın e, merkezi hükmünde bir mahiyeti var insanın. Evet, insan aslen takınde yaratıldı ve ona gayet cami bir istedat verildiği için esveli safilden ta alayilline, fersden ta aşa, zerreden zereden ta şemsa kadar dizilmiş olan makamata, merati ve derekata girebilir ve düşebilir bir meydan imtihanı atılmış. Böyle yüksek bir kabiliyet verilmiş, çok yüksek, çok ince, çok hassas bir şekilde yaratılmış insan. Böyle yüksek bir kabiliyet insanı uçurabilir de, safine düşürebilir de, aleyilliyine çıkarabilir de. Dolayısıyla her bir insan için yerden göğe kadar, zerreden şemse kadar, en aşağıdan en yükseklere kadar çok çeşitli makamlar, mertebeler, dereceler olabiliyor. Bir insan bu kadar yükselebilir ve bu kadar da düşebilir. Hiçbir varlık insan kadar yükselemiyor ve insan kadar düşemiyor. Nihayetsiz sukut ve suuda giden işte böyle alçalışlara ve böyle yükselişlere giden iki yol onun önünde açılmış. Bir mucize-i kudret ve netice-i hılkat ve acübe-i sanat olarak şu dünyaya gönderilmiş. Bir kudret mucizesi. Yani Cenab-ı Onca e, mahlukatı var her biri birbirinden mucize ama insan içinde özel yani Cenab-ı Hakk'ın e, esması içerisinde nasıl bir isma azam var. Nakışlar içinde de bir nakşe azam vardır diyor üstad bir başka yerde. o insandır. Yani Cenab-ı Hakk'ın eserleri var ama şah eseri insandır bir anlamda. Ve netice-i hılkat. Yani yaratılış ağacının son meyvesi bir anlamda. Yani bir ağaç bütünüyle her şeyle meyve yapmaya odaklandığı, bir fabrika bütünüyle her şeyle bir ürüne, ürünü hasıl etmek üzere odaklandığı ve ona göre dizayn edildiği gibi kainatta insanı netice vermek üzere dizayn edilmiş. Kainattan hayat süzülmüş, hayattan da şuur süzülmüş, şuurun en geniş ve külli olan da insana verilmiş. Evet, dolayısıyla kainatın neticesi insan bir anlamda. Ve acibeyi sanat olarak ve sanatların içerisinde de en böyle e, insana hayrette bırakan, hayran bırakan bir sanat olarak şu dünyaya gönderilmiş. İşte insanın şu dehşetli terakki ve tedenisinin sırrını beş nüfte de beyan edeceğiz. Yani zaman zaman yani i takvim, eşrefi mahlukat unvanı ile insan anılıyor fakat bazen öyle haller görüyoruz ki insanların arasında yine insan insanlığından utanıyoruz. Yani eşrefi mahlukat bu mu dedirtiyor? Evet. İnsan eğer kendisine verilmiş olan bunca e, yüksek kabiliyetlerin, istidatların hakkını vermezse ya da onları basit şeylere, nefsani gelip geçici e, şeylere sarf ederse o kadar düşebiliyor, alçalabiliyor. Kur'an ona da işaret ediyor zaten. Yani insanın âleyilliğin ya da esfeli safilin arasında yani hiçbir mahlukatın ulaşamayacağı bir yüksekliğe ve düşemeyeceği bir alçaklığa aday olduğunu bildiriyor. İşte bunun sırrı nedir? İşte bu sırrı 5 nükle içinde anlatacak. Biz inşallah bugün birinci nükleyi okumaya başlayacağız. Birinci nükle insan kainatın ekser envana muhtaç ve alakadardır. İnsan kainatın ekser envana muhtaç ve alakadardır. İnsan kainatın birçok şeyi muhtaç ihtiyacı derecesinde onlar bir alakası da var. Nedir bu ihtiyaçlar? İhtiyacı alemin her tarafına dağılmış, arzuları ebede kadar uzanmış. İhtiyacı alemin her tarafına dağılmış, arzuları ebede kadar uzanmış. Bir çeyi istediği gibi koca baharı da ister. Bir bahçeyi arzu ettiği gibi ebedi cenneti de arzu eder. Bir dostunu görmeye müştak olduğu gibi Cemil Üzülceleri de görmeye müştaktırsın. Sevdiği, irtibat peyda ettiği, gerçek bir dostunu görmeye müştak olduğu gibi aslında en gerçek dostluğa layık olan Cenab-ı Hakk'ı görmek de insan için bir tutkudur. Ve insan imanı da terakki ettikçe, Cenab-ı Hakk'ın cemalini keşfettikçe bu iştiyak aşk derecesine ulaşıyor. İnsan Rabbini de görmek istiyoruz. Bu da insanın ihtiyaçları arasında. Başka bir menzilde duran bir sevdiğini ziyaret etmek için o menzilin kapısını açmaya muhtaç olduğu gibi Berzah'a göçmüş yüzde 99 ahbabını ziyaret etmek ve firak ebediden kurtulmak için koca dünyanın kapısını kapayacak ve bir mahşer acayip olan ahiret kapısını açacak dünyayı kaldırıp ahireti yerine kuracak ve koyacak bir kadir mutlakın dergahına ilticaya muhtaçtır. İnsan bir başka odadaki dostuna girmek için kapıyı açmaya nasıl muhtaçsa adeta ahiret menziline göçmüş dostlarına kavuşmak için de dünyanın kapısını kapatıp ahiretin kapısını açacak bir kudrete ihtiyacı var insanın. Fakat o insan da yok. insan etrafındaki dostlarında da yok. Evet. Dolayısıyla insan dünyayı kaldırıp ahireti yerine kuracak ve koyacak bir Kadir Mutlak'ın dergahına ilticaya muhtaçtır. Evet, işte insan böylesine muhtaç bir canlı bu ihtiyaçlarını yerine getirebilecek birisine insanın iştiyak duyması, onun kapısını çalması, onun huzurunda eğilmesi, ona secde etmesi gerekiyor. Bunda bu ihtiyaçlarını görebilecek kainatın sultanı olan Kadir Mutlak unvanı içinde Rabbinin dergahına iltica etmeye insan muhtaç. İşte şu vaziyette bir insana hakiki mabut olacak. Yalnız her şeyin dizgin elinde, her şeyin hazinesi yanında, her şeyin yanında nazır, her mekanda hazır, mekandan münezzeh, acizden müberra, kusurdan mukaddes, nakıstan mualla bir Kadir Zülcelal, bir Rahimi Zül Cemal, bir Hakimi Zül Kemal olabilir. Çünkü nihayetsiz hacat insaniyeyi ifade edecek, ancak nihayetsiz bir kudret ve muhit bir ilim sahibi olabilir. Öyleyse muhabidiyete layık yalnız olur. Evet. Yukarıda sayılan birçok ihtiyaç vardı. Mesela bir çiçek için bile. insan bir çiçeği seviyoruz ve onu istiyorsa eğer çiçeğin tezgahı olan baharı da sevmek durumunda kendisine çiçek verebilecek, gerçekten çiçeği verebilecek birisinin mesela bahar tezgahını getirebilecek bir kudrette olması gerekiyor. Bahar tezgahını getirebilmek için de güneş sistemini sevk vida edebilecek bir kudreti ihtiyaç var. Bir çiçeğin arkasında kainat fabrikası var bir anlamda. Dolayısıyla insana bir çiçeği de en küçük bir meyveyi de veren doğrudan doğruya Kadir Zülcelal'dir. İnsan bir çiçeği istediği gibi bahçeyi de istiyordu. Ebedi cenneti de arzu ediyordu. İşte bütün bunları verecek sonsuz hazinelerinin hazinelerin sahibi olan Cenab Hak'tır. Dolayısıyla insan birisine müracit edecekse ona müracaat etmeli, ihtiyacını ona arz etmeli ki ihtiyaçları görürsün. Başkalarına başka neye Allah'tan başka neye ihtiyacını arz ederse arz etsin, azizini ilan edecektir. Evet. İnsanı ihtiyaçlarıyla baş başa bırakacaktır. Evet. Nihayetsiz hacet hacat insani ifade edecek. Ancak nihayetsiz bir kudret, muhit bir ilim sahibi olabilir. Öyleyse yalnız, layık yalnız olur. Evet. İnsan madem bu kadar muhtaç, ihtiyaçlar ortada. İhtiyaçlarını görebilecek de ondan başkası yok madem. Dolayısıyla insan bütün ihtiyaçlarını yalnız ve yalnız ona arz etmeli. Ve yalnız ve yalnız ondan medet istemeli. Başkaları istemeye layık değil. Dolayısıyla bu kadar yüksek bir şerefe sahip bir insan onların önünde eğilmesi, eletek köpmesi insanın şanına, şerefine de yakışmıyor. İşte ey insan! Eğer yalnız ona avdolsan bütün mahlukat üstünde bir mevki kazanırsın. Yani eğer yalnız ona tahsis edersen ihtiyaçlarını yalnız ona arz edersen kimseyle avuç açmazsan herkese karşı bir istina kazanıyorsun. Bütün mahlukatın üstüne çıkıyorsun. Eğer ibadetten istinkaf kafetsen eğer böyle bir Rab'be karşı kulluğunu arz etmekten imtina etsen, aciz mahlukata zelil bir abd olursun. O zaman mutlaka ihtiyacını birine arz edeceksin. İhtiyacını arz ettiğin şeyler de senin derdine derman olabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek türden değil. Dolayısıyla aciz mahlukata aciz bir kul olmuş oluyorsun. Eğer enaniyetine ve iktidarına güvenip, tevekkül ve duayı bırakıp, tekebbür ve davaya sapsan, o vakit iyilik ve icat cihetinde arı ve karıncadan daha aşağı, örümcek ve sinekten daha zayıf düşersin. Şer ve tahrip cihetinde dağdan daha ağır, tağundan daha muzur olursun. Evet, İnsanın enaniyetine ve iktidarına güvenip, tevekkül ve duayı bırakıp, tekebbür ve davaya saparsan, çok enteresan. Demek insan bir kendine güveni kendi gücüne kuvvetine güvenip kulluk ruhundan uzaklaşmış oluyor çünkü insanın kendine güvenmesi yani ben yapabilirim edebilirim tarzında ya da işte bu aşırı güvenden gereksiz e, fantazi bir güvenden adet kendisinin ihtiyaçsız farz etmesi aldatıcı bir güven oluyor. Bu da insanı ibadetten uzaklaştırıyor. Halbuki insanın yapması gereken acizliğini fark edip kudreti sonsuz birisine dayanması. Fakirlerini fark edip rahmeti sonsuz birisine insan haciyatını arz etmesi gerekiyor. Ama buna engel olan nedir? Enaniyet ve iktidarına güvenmek. Böyle olunca tevekkül ve duayı bırakıyor insan. Tevekkül ve dua tam tersi. insan acizliğini hissedip Cenab-ı Hakk'ı vekil tayin edip bir anlamda ona olan güvenle dünyayı ve ukurevi saadeti yakalaması tevekkül. İşte tevekkül ve dua çok önemli. İnsan aczini fark ettiği zaman kudreti sonsuz birini fark ediyor. Dolayısıyla ona insan güvenip dayanıyor. Ve insan yine fakrını, elinde hiçbir şeyin olmadığını bir dünya ihtiyaçla baş başa olduğunu görünce bu ihtiyaçlarını birisine arz etme ihtiyacı sürüyor. ki bunun adı dua oluyor bu tevekkül ve dua bir anlamda kulluk ruhunu temsil eden kavramlar. Dolayısıyla insan işte enaniyetine güvense, iktidarına güvense tevekkül ve duayı bırakıp tekebbür ve davaya sapar. İşte kibre ve davaya. Yani kendisinde olmayan, bulunmayan şeyleri kendisininmiş saymaya, aşağı Allah'ın mülkünü kendi mülkü gibi saymaya ve... Bağla pervezane yüksekten uçar, iddialarda bulunmaya sebep oluyor. O vakit iyilik ve icat cihetinde arı ve karıncadan daha aşağı, Sen yani yapıp edebilecekleri aslında çok yüksek şeyler değil. Dolayısıyla bu açıdan baktığında arı ve karıncadan daha yüksek değil hiçbir insan. Örümcek ve sinekten daha zayıf düşersin. Evet. Gücün kuvvetinin aslında örümcek ve sinekten daha fazla değil. Özellikle de işte az önce sayılan ihtiyaçlarını giderme açısından. Şer ve tahrip cihetinde dağdan daha ağır, taun'dan daha muzur olursun. Evet. Fakat yıkmak ve tahrip cihetine, şer ve kötülük cihetine geldiğinde o zaman öyle şeyler sebep olabilirsin ki dağdan daha ağır basarsın, taun'dan yani bulaşıcı veba gibi hastalıklardan daha muzur olursun. Evet ey insan, sende iki cihet var. Sende iki ayrı yön var. Birisi, icat ve vücut ve hayır ve müspet ve fiil cihetidir. Yani var etme, varlık verme, varlığa sahip olma veya bir şeyler yapıp etme anlamında olumlu şeyler ciheti var bir. Diğeri, tahrip, adem, şer, nefi, infial cihetidir. Fakat diğer bir yönde var ki insan tahrip ettiği zaman müthiş bir tahribat yapıyor. Adem, insan yokluk merkezli tahribata sebep olabiliyor. Şer büyük çoğunluğu itibariyle hayrın olmamasından kaynaklanıyor. Nefi yani olumsuzluğa bina edilen işler açısından ve infial ciyetiyle yani etkilemek değil etkilenmek cihetiyle insanın bir başka yönü var. Bir tarafı var, varlığa dayanan bir tarafı yokluğa dayanan iki tarafı var insanın. Birinci cihet itibariyle arıdan serçeden aşağı Sinekten, örümcekten daha zayıfsın. İkinci ciheti itibariyle dağ, yer, göklerden geçersin. Onların çekindiği ve izhar ettikleri bir yükü kaldırırsın. Evet, emanet-i kübra vazifesi dağlara, göklere arz edildiğinde onlar bundan korkmuşlar, kaçmışlar. Bu sorumluluğu alamamışlar. Fakat insan bu sorumluluğu alabiliyor. İnfial cihetiyle. Onların çekindiği ve ısrar bir yükü kaldırırsın. Onlardan daha geniş, daha büyük bir daire alırsın. Çünkü sen iyilik icat ettiğin vakit... Çünkü sen iyilik ve icat ettiğin vakit... Yalnız vüsatın nispetinde elin ulaşacak derecede kuvvetin yetişecek mertebede iyilik ve icat edebilirsin. Evet. sen iyiliği sınırlı. Ölceği iyilik çok sınırlı. Elinin yettiği yere kadar. Gücünün yettiği yere kadar. Eğer fenalık ve tahrip etsen... O vakit fenalığın tecavüz ve tahribin intişar eder. O insan için tahrip yönü çok daha ağır. Çünkü insan küçücük bir işi terk etmekle, mesela gemici neferinin dümeni terk etmesiyle gemi karaya oturabiliyor. Küçücük bir tahrib, adeta iş bile değil, acık bir iş ihmali bile çok dehşetli sonuçlar doğurabiliyor. Evet. Ya da işte sadece Yüzlerce insanın çalıştığı bir bahçeyi suyunu açmamak gibi basit bir ihmalle bile o bahçede çalışan binlerce insanın çalışmasını, o muhteşem ağaçların çalışmasını hatta baharın oraya gelmesini bile sonuçsuz bırakabiliyor. İnsan böylece bir tahribata neden olabiliyor. Evet. Mesela küfür bir fenalıktır. Bir örnek vermek gerekirse küfür bir fenalıktır, bir tahriptir, bir ademi tasdiktir. Küfür, çirkin bir durum. Ama bir çeşit tahrip, bir çeşit ademi tasdik. Yani tasdik etmemektir. Yani kainat çapında Cenab-ı Hakk'ın ortaya koymuş olduğu muhteşem sanatları bu sanatların Cenab-ı Hak'tan geldiğini tasdik etmemek. tasdik yokluğu sadece. Ve onların Cenab-ı Hakk'ın isimlerine olan işaretini yok saymak. Veya ilgisizlik bir anlamda sadece. Ama neyi ifade ediyor bu? Mesela küfür bir fenalıklı, bir tahripli, bir ademi tasdiktir. Fakat o tek seyyiye, o tek günah, bütün kainatın tahkirini ve bütün esma-i ilahiyenin tezyifini, bütün insaniyetin terzilini tazammun eder. Evet. Bir tek sadece tasdikin yokluğu. Neye neden oluyor? Bütün kainatın tahkirini. Daha önce Usta bunu izah etmişti ilk mefasta. Yani eşyanın bütün kıymeti ustasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla ustayla irtibat kaybolunca eser kıymetini yitiriyor. Yani adeta milyonlar liraya gidebilecek antika bir sanat kaba demirciler çarşısına düşmüş oluyor ve hurda demir fiyatını e, muamele görüyor. Dolayısıyla kainattaki her şey cana bakın muhteşem bir sanatıdır. O cihetle muhteşem bir kıymeti haizdir. Fakat insan işte küfürle kainata baktığında hadiselerin bu kıymetini takdir edemiyor, tahkir ediyor, hakir görüyor. Ve bütün Esma-i tezyifini, bütün kainatı kuşatan da hadiselerin kendisinden ziyade... Eşyanın kendisinden sonra onu gösterdiği bir durum söz konusu. Çünkü muhteşem bir sanat eserini gördüğümüzde kendisinden sonra sanatkarı direkt aklımıza gelir. Hayranlığımızı, tebriklerimizi, alkışlarımızı ona sunarız. Şimdi bütün kainatta, kainatın asıl hakikat olan Cenab-ı Hakk'ın isimlerini insan tasdik etmemekle bir çeşit esma ilahi adı edince hakaretlerde bulunmuş oluyor. Bütün insaniyetin terzilini tazammin eder. Hatta insan kendisinin ve bütün insanların kıymetini de alaşağı etmiş oluyor. Çünkü şu mevcudatın Ali bir makamı, ehemmiyetli bir vazifesi vardır. Yani kârlık muhteşem bir sergi ilahi bir anlamda. Bu muhteşem bir sergi hem de öyle muhteşem sanatlar sergileniyor, öyle muhteşem ziyafetler veriliyor da, öyle muhteşem manevralar sergileniyoruz evet her şeyin muhteşem bir anlamı var şu mevcudatın âli bir makamı ehemmiyetli bir vazifesi vardır zira onlar mektubat Rabbaniye yani her şey Cenab-ı Hakın adeta kaleminden çıkmış bir mektup hükmünde hele muhteşem bahar sayfasında şimdi çiçeklere durmuş olan ağaçları görünce insan bunlar her birinin Cenab-ı Hakın kaleminden çıkmış muhteşem bir şiir olduğunu insan görüyor ve ustasına dair metiyeler ihtiva eden muhteşem sanatlı kafiyeli, ölçülü bir şiir hükmünde. Evet. Demek ki kainattaki her şey meklubat-ı Rabbaniye ve merayay-ı Yani Cenab-ı Hakk'a aynı olmuş, Cenab-ı Hakk'ın isimlerini gösteren bir mahiyet arzuluyor. Ve memurun ilahiyedirler. Yani her şey onun emriyle hareket eden mahiyet arz ediyorlar. İlahi memurlar. Dolayısıyla o memurlara Allah namına hürmet gerekiyor. Evet. Demek ki böyle muhteşem e, cenab bakın sanatlarını ve sanatlarını tecelli eden isimlerini insan inkar etmiş oluyor. Basit bir inkarla ne kadar dehşetli bir hakaret içeriyor. Ya bu şuna benzetilebilir belki bir anlamda. Yani mahalleye giren sarhoş bir adamın bütün mahalleliye ağız dolusu küfretmesi gibi bir şey. Bir anda bütün mahallelilerin tepkisini çekip nefretlerini kazanabiliyor. İşte küfürle bu kainata bakan bir insan, hatta bütün kainata hakaretler yağdırmış oluyor. cenab i̇şte bakın bütün isimlerini inkar etmiş oluyor. Ve insanın insaniyte yakışır vazifelerini de inkar etmiş oluyor. Dolayısıyla insanı başıboş kendi halinde sıradan bir hayvan derecesine düşürüyor. Bütün bunlar çok ciddi bir hakaret içeriyor. Ne yaparak? Sadece Cenab-ı Hakk'ın varlığını tasdik etmeyerek, kainatla olan irtibatını tasdik etmeyerek böyle dehşetli bir tahribat yapabiliyor. İşte insanın yapabildiği ne kadar az, yıkabildiği ne kadar çok küfüri sonları aynidarlık ve vazifedarlık ve manidarlık makamından düşürüp abesiyet ve tesadüfün oyuncağı derekesine ve zeval ve firakın ve zeval ve firakın tahribiyle çabuk bozulup değişen mevadd faniye ve ehemmiyetsizlik, kıymetsizlik, hiçlik mertebesine indirdiği gibi bütün kainatta ve mevcudatın aynelerinde nakışları ve cilveleri ve cemalleri görülen ilahi inkar ve tezif eder. Ve insanlık denilen bütün esma-i kudse-i ilahiyenin cilvelerini güzelce ilan eden bir kaste -i manzume i hikmet ve bir şecere-i bakiyenin cihazatını cami, çekirdek misal bir mucize kudreti kudret-i bahire ve emanet-i kübra-yühtesini almakla yer, gök, dağ tevafuk eden eden ve melaikeye karşı rüçhaniyet kazanan bir sahibi mertebe-i hilafet arziyeyi en zelil bir hayvanı fani-i zailden daha zelil daha zayıf, daha aciz, daha fakir bir derekeye atar. Ve manasız, karışık çabuk bozulur bir adi levha derekesine indirir. Evet, bir kez daha okuyalım. Bu uzun bir cümle ama muhteşem, toplayıcı bir cümle. Küfür ise onları aynadarlık ve vazifedarlık ve manidarlık makamından düşürüp. Yani i̇şte kâinataki bütün mevcudat. Bunlar aynaydılar Allah'a. Onlar vazifeliydiler. Çok ciddi manalar ihtiva ediyordular. Bütün bunlar birden karanlığa düşüyor bir anlamda. Abesiyet ve tesadüfin, tesadüfin oyuncağı derekesine. Yani hepsi artık anlamsız, bomboş şeyler haline geliyor. Tesadüfi rüzgarların, etkileşimlerin oyuncağı derekesine düşüyor her şey. Ve zeval-i firakın tahribiyle çabuk bozulup değişen mevad-ı faniye ve ehemmiyetsizlik, kıymetsizlik biçlik mertebesini indirdiği gibi. Dolayısıyla işte bir anda atomların etkileşimiyle bir araya gelen sonra dağılan şeyler gibi. Dolayısıyla bugün var, yarın yok. Hiçbir anlamda ihtiva etmeye dağılıp toplanan atom yığınlarından ibaret olarak görüyor maddi şeyleri. Etrafındaki sanatları sadece maddesi cihetiyle bakıyor. madde ayrı, maddenin hasıl ettiği şey ayrı. Yani... Harfler ayrı, harflerle ortaya konulan şiir ayrıdır. Dolayısıyla makhlukata bakıp sadece atomlar olarak görürse bir insan o atomlardan hasır edilen muhteşem yapıları, onların ifade ettiği o yüksek manaları insan göremezse her şeyin kıymeti hiçlik mertebesine yeniyor. Böyle olduğu gibi bütün kainatta ve mevcudatın aynelerinden nakışları ve cilveleri ve cemalleri görünen esma-i inkar ile tezif eder. Yani kainat baştan sona Cenab-ı Hakk'a anlatan şeyler, Her şey onu tesbih ediyor. Nakışlarıyla onu gösteriyor. Muhteşem güzellikleriyle onu gösteriyor. İncecik hesapları dengeleriyle onu gösteriyor. Dolayısıyla baştan sonra kainat onun isimlerinin, cilvelerinin, nakışlarını, güzelliklerini sergiliyor. Bunların tamamını inkar etmiş oluyor. İnkarla kainata bakan bir insan. Yani birisi bizim bir sıfatımızı inkar etse, mesela aklımızı inkar etse, güzelliğimizi inkar etse, gücümüzü inkar etse, nezaketimizi inkar etse ve bir tarafımızı inkar etse nasıl canımız sıkılır? Ne kadar ona karşı öfke bizde hasıl olur? Bu bizim tahmin edebileceğimiz bir şey, herkesin tahmin edebileceği bir şey. İşte Cenab-ı Hakk'ın da bütün esmasını, binbir esmasını kainatı tecelli eden, an an tecelli eden, bütün isimlerini birden toptan inkar eden bir insanın Cenab-ı Hakk'ın nasıl gadabını celp edeceği anlaşılır sanıyorum. Ve insanlık denilen bütün Esma-i Kudüs-i İlahiye'nin cilvelerini güzelce ilan eden bir kaside i manzüme-i hikmet. Evet, i̇nsanlık bu. Cenab-ı Hak insanı çok, Hak insanı çok e, cami yarattığı için kainatlı tecelli bütün isimleri tek başına insan kendisinde görebiliyoruz, seyredebiliyoruz. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın kutsi isimlerinin cilvelerini ifade eden manzum bir kaside. Kaside övgü şiiridir. Kim övüyor? Elbette sanatkarını övüyor. Esere bakınca zaten sanatkara dair bir övgü gibi anlaşılabilir. Evet, İnsan böyle yüksekken Ve bir şecere-i bakiyenin cihazatını cami, çekirdek misal bir mucize-i bahire. İşte insanda çekirdekler halinde öyle istidatlar var ki o istatlar insanı eğer inkişaf ettirebilse o çekirdekler e, asıl e, boyutlarına ulaşsalar ağaçlar olarak insan müthiş bir e, kudret harikası olarak ortaya çıkacak. İşte ala manası insanda anlaşılacak. Ama bütün bunları adeta daha çekirdekken e, çürütme istidatını taşıyan bir durum, küfür. Daha böyle yüksek bir mahiyet tarzı insanı Emaneti emanet kübra emaneti kübra-i almakla yer gök daha tefevvuk eden ve melakiye karşı rüçhanet kazanan bir sahibi mertebe-i kilafet Diğer taraftan insana emanet-i kübra verilmiş. Yani bütün mahlukatın kaçtığı, sorumluluk almaktan ürktüğü bir şey. Bunun çok yönü var. Üstad Hazretleri onun üzerine duruyor. Ama en temelde ene diye insana verilen. İnsanın kendisinde Cenab-ı Hakk'ın isimlerini keşfetme imkanı. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından, numuneler nevinden insana sıfatlar veriliyor. İnsanın çok çeşitli aynadarlık tarafları var. Özellikle bir enaniyet, malikiyet duygusu insana veriliyor. Bu çok ciddi şirkler barındırdığı için mahlukat bundan kaçıyor. İşte insan bunu omuzuna almakla, onun hakkına verebilir kabileleri donatılmış olmakla insan, çok önemli bir fırsatı yakalamışken işte insan bu fırsatı kullanamazsa eğer, bu istatlarını yani enaniyetine, e, nefsaniyetine e, sarf ederse en zelil bir hayvanı fani zailinden daha zelil, daha zayıf, daha aciz, daha fakir bir derekeye atar. Ve manasız karma karışık, çabuk bozulur bir adi levha derekesine indirir. O kadar kıymetli bir şiirken çok adi bir Levha derecesine iniyor insan. Evet. Demek ki insan küfürle e, baktığında kainatın şekli hazırı bozuluyor. Kainatla tecelli eden Cenab-ı Hak'ın isimleri onun halinde karanlığa düşüyor. Ayrıca insan denen mahlukun mahiyeti de son derece alçalıyor. En sıradan mahlukatın da altına düşüyor. Evet. Elhasıl Nefse emmare tahrip ve şer cihetinde nihayetsiz cinayet işleyebilir. Evet. Demek ki insan bir tahribat cihetine gittiğinde inanılmaz cinayetler işleyebilir, tahribatlar yapabilir. Fakat icat ve hayırda iktidarı pek azdır ve cüz'idir. Fakat bir şeyler yapıp etme noktasına baktığımızda da insan yapabileceği şey aslında çok az. Evet bir haneyi bir günde harap eder, yüz günde yapamaz. İnsan i̇şte bunu birçok yerde vurguluyor. Yani tahrip bu kadar kolay. 20 adamın 20 günde yapamadığı bir binayı bir adam bir günde yıkabiliyoruz. Ya da mesela insan gibi bir varlığın yaratılması ancak Allah'a mahsusken öyle bir ilim ve kudret ve hesap isterken sıradan bir insan, kaba bir insan bir insanın hayatını son erdirebiliyor. Evet. Tahribat bu kadar kolay, tamirat bu kadar zor. Ve insan da yapabildiği, yapabileceği en büyük şey aslında İnsan bu negatif tarafı. Burada edilgenlik var. Yani bir şey yapmak davasından vazgeçip Cenab-ı isimlerin aynı olduğunu fark etmesi, dolayısıyla kendi gibi kainatın da Cenab-ı isimlerine ve sanatlarına masar olduğunu bilmesi, insanın kıymetini bunlar belirliyor. İnsan bir ayna olarak değerli, yoksa kendi başına bir değer yok. Evet. Sen bir şiir olarak değerli, yoksa kendi başına bir değeri yok. Rabbini öven bir şiir olduğu sürece insan değerli. Evet. Lakin eğer enaniyeti bıraksa, hayrı ve vücudu tevfik ilahiden istese, şer ve tahripten ve nefsi itimattan vazgeçse, istiğfar ederek tam bir abd olsa, o vakit yübeddülullah seyyiyetim hasanat sırrına sarılır olur. Demek ki insan böyle enaniyeti, davayı, tekebbürü bir kenara bıraksa, Hayrı ve vücudu tevfik ile aydın istese. Bende hayır namına bir şey yok. Bende varlık da yok. Bana hayrı da telkin eden, varlığı da veren Rabbimdir deyip ona bağlansa, şer ve tahripten ve nefsi itimattan vazgeçse. O zaman ve tahribat yolundan insan kendini kontrol edebilse, Kur'an'ın talimleri doğrultusunda istiğfar ederek tam bir rabd olsa. Yani kendi kusurunu, yaptığı hatalar olduğu zaman hemen fark edip Cenab-ı Hakk'a arz etse. O vakit yübeddülullah seyyatim hasanat sırrına masar olur. Evet. Allah onların seyyatlarını hasenata çevirir. Yani bir ayet-i kerime bu. Bu sırra masar olur. Ondaki nihayetsiz işer nihayet nihayetsiz kabiliyeti hayra inkılab eder. Evet. Bu ayeti üstad böyle bir anlamda tefsir etmiş oluyor. Ondaki nihayetsiz kabiliyet işer, nihayetsiz kabiliyeti hayra inkılab eder. Evet. Sen normalde bu zayıflığı, acizliği, fakirliği insan için bir belki e, değersizlik kaynağı gibi görünürken fakat o acizliğiyle kudreti sonsuzu keşfediyor ve ona bağlanıyor. İnsanın fakirliği belki insan için yine e, değersizlik kaynağıdır. Ama insan fakirliğini anladığı ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetini keşfettiği nispette ve ona yalnız ihtiyacını arz ettiği nispette insan yükseliyor. Evet. Bu tarafı var. Bir de ondan öte dokuzuncu mektubu vermiş olduğu örnekler var. Yani mesela insanda birçok hisler var. O hisler müspete de menfiye de kullanılabilir. İnsanlar müspete kullandığı zaman çok yüksek bir fırsat yakalamış oluyoruz. Evet. Mesela inadı insan hayırda da kullanabilir, şerde de kullanabilir. Hayırda kullandığında çok ciddi bir sebat anlamına geliyor ve başarının kaynağı oluyor. Fakat şerde inat ederse insan o orada çok ciddi bir düşüş kaydediyor. Mesela insan da hırs var. Fakat hak hakikate karşı insan hırs gösterse çok farklı bir makam kazanıyor ama bedeni, dünyevi, nefsani şeyler insan hırs gösterinde on nispetle düşüyor. Dolayısıyla insanın kendisine verilmiş olan, bütün hissiyatın aslında hem müsbete hem menfiye kullanılabilir bir tarafı vardır. İşte insan tercihini yapmalı. Ubudiyet yolunda, yani Cenab-ı arzu ettiği bir alanda, e, Cenab-ı Hakk'ın memnun olduğu, rıza gösterdiği bir alanda kullandığı nisbette insan aleta kanatlanıyor. Ama nefsani, şeytani, dünyevi maksatlarla insan kullandığında bilakis Bu Dolayısıyla insanın kıymetini tayin eden ubudiyet mi, enaniyet mi, e, tercihini yapması gerekiyor. Evet. Demek ki insan ubudiyet yolunu tercih ettiğinde, bunun hakkını verdiğinde, insandaki nihayetsiz kabiliyeti şer, nihayetsiz kabiliyeti hayran inkılab eder. Yani onun düşüşünü sağlayan şeyler aslında onu yükseltir ve uçurur bir anlamda. Evet. Ahsen-i takvim kıymetini alır, âlâyilliğine çıkar. Böylece insan Kur'an'ın o şeref verdiği şerefli makamın hakkını eda etmiş oluyor ve başka hiçbir mahlukatın çıkamayacağı bir yüksek noktayı kazanabilme kabiliyet elde ediyor. İşte ey gafil insan. Evet insan gafildir gerçekten. Yani bu kadar yüksek bir potansiyeli, kapasitesi, fırsatı varken sen bunu değerlendiremiyorsa ki seviyesine göre herkes bunun hakkını veremiyor. Çünkü hep bir üst mertebesi var. Nasıl insan temelde kendisine vermiş olan bu vazifeyi bu aynadarlık vazifesini tam idrak etmesi lazım sonra hakkını vermesi lazım işte gafil insan bak Cenab-ı fazlına ve keremine seyyayı bir iken bin yazmak haseneyi bir yazmak veya hiç yazmamak adalet olduğu halde bir seyyayı bir yazar bir haseneyi on bazen yetmiş bazen yedi yüz bazen yedi bin yazar evet Cenab-ı Hakk'ın fazlı keremi başka bir şey söylenemez çünkü insan bir seyyeye yaz. Aslında birçok seyyeye neden oluyor. Küçücük bir ihmalle çok dehşetli bir e, cinayete sebep olabilirken dolayısıyla yani birken bin yazmak lazım belki ama Cenab-ı Lütfu Keremiyle bizim acizliğimize binaen bir seyyeyi yani bir günahı bir yazıyoruz. Bir haseneyi 10 70 700 bin ve daha çok yazıyoruz. Halbuki aslında de bizim hakkımız yok ki. Yaratan Cenab'dır. Bizim istediğimiz, bizim yaptığımız şey sadece istemek ve kesbetmektir. Yani işte bahçeyi sulayan adamın bahçedeki yüzlerce insanın çalışmasına, baharın gelmesine, onca muhteşem ilahi sanatlar olan ağaçların çalışmasının sonucu meyve veriyor. Evet. Sadece suyu açmakla Böyle bir katkıya sebep olan bir insan öyle yüksek bir kar umabilir mi aslında? Katkısı kadar bir kar ona verilir. Ama Cenab-ı Hak sadece imanla, şuurla insan ibadeti yaptığında, hasenatı yaptığında sanki kendisi yapmış ki bana bir veriyor, on veriyor, yüz veriyor, yedi yüz veriyor vesaire verdikçe veriyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın keremidir ancak. Oysa günahlar bütünüyle bizimken sevapların çok az bir kısmı. Sadece niyet ve kastetmek şeklindeki kısmı bizim. Gerisi de Cenab-ı Hakk'ın mahluku zaten. O yaratıyor. Buna rağmen Cenab-ı Hak 10 veriyor, 70 veriyor, 700 veriyor, 7 bin veriyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın fazla kereminin ilanından başka bir anlam taşımıyor. Hem şu nükteden anla ki o müthiş cehenneme girmek cezai ameldir. Yani böylesin yüksek bir şer kapasitesi olan bir hareketiyle bir dünya günaha tahribata sebep olabilen bir insanın elbette kendi başına cennete girebilmesi mümkün değil. Yaptıkları, yapabildikleri çok cüzi insanın o zaman net sonuç şu. o müthiş cehenneme girmek cezaya ameldir. İnsan yaptığının, yaptığının karşılığı olarak adaletle yani cennete cehenneme girer. Aynı adildir evet. Fakat cennete girmek mahsu fazıldır. Fakat cennet de bizim hak ettiğimiz bir şey değil. Cenabı Hak lütfuyla onu bize ikram ediyor. Cenabı Hak inşallah cehennemden uzak eylesin ve cennetine girecek istikamet ve son akibeti ihsan etsin hepimize. Subhaneke Rabbike alema illa ma inneke entel alimul hakim ve akhlu'd da'wana lhamde rabbil alamin. El Fatiha.